Karayollarında Durum tekirdağ İstanbul yolunun Gümüş Yaka kesiminde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor. Datça-Marmaris Devlet yolunun ilk 20 kilometresinde üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 52 ile 55. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara istikameti trafiği kapatılarak ulaşım diğer yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Van Tatvan yolunun ilk 3 kilometresinde bulunan Kuskun Kıran tünelinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kuskun Kıran geçidi dağ yolundan gerçekleştiriliyor.